オ e ハンド a フオンダ e d ー r ンデモフレッドレ e レフステルミズンシェルンデンオナスセルン a オラキメヘデイ a ディエフセオン e キプセセセプランツ e r ディエセプランツアオナキプセヘデイヘディエフセエフセエフセエフセエフセエ a セエフセエフセエフセエフセエフセエフセエフ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 Allah şu meclisimize rahmet etsin, razı olacağım erleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın, bizleri de nefsimizi de tevithi insanlardan eliçin. Kimi yüzlerin ağırı. kimi yüzlerin kararacağı bir yerde Allah yüzleri ağıranlardan vermesin.、Evet. Burada dost olduğumuz gibi orada da dost olanlardan vermesin. Burada dost gözünüp orada yüzlerine düşman olanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim. Rabbim Subhanahu ve Teala Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarabbim. Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün ashabından İbn Abbas bu ayet hakkında özellikle kullukla alakalı gelen bölümde her sözde, her işte, her amelde yani Ben cinleri ve insanların her sözde, her işte, her amende sadece ve sadece beni bulamaları, yani bana kulluk etmeleri için yarandığını bilir. Bizim yaratılış kayemiz kulluktur. Yani eyleme döktüğümüz her noktada Allah'ı razı etmek zorunda yaratılan insanlarız. Ve Allah Azze ve Celle Kulluk üzerine yaratmış ama bizleri despot olarak sen şunu yap, bunu yap, ne yapmamış dememiştir. İnsana iyiliği ve kötülüğü öğretmiştir. Şerif Suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sekiz, dokuz, onuncu ayetlerde biz insana iyiliği ve kötülüğü ilham ettik, yani öğrettik demiştir. Onun için doğan bir çocuğa baktığınızda, iyi muamele yaptığınızda size sevgiyle baktığını, güldüğünü, ona bir cimcik açsanız, bir kötülük yapsanız, hemen ağladığınız, sizden yüz çevirdiğini ve çağırdığınızda da kaçtığını görürsünüz. Bu sonradan öğretilendiği, onun fıtratında olan Allah Azze ve Celle'nin onun yaratılışında ona verdiği nedir? Huy ve hasta. Biz de fıtrat üzerine yaratılan insanlarımız, yani Allah Azze ve Celle Resulü ile bize diyor ki, her doğan çocuk İslam fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse,、Yahudiyse、Yahudi Hristiyan, Mecusi ise Yahudi, Ristiyan ise Ristiyan, Meculsi ise Meculsi ya da bize Türk menecesi ise Türkler Türkler yapar. Siz diyor hiç. bir hayvan yavrusunun doğduktan sonra eksik bir hareket yaptığını gördünüz mü? Düşünün etrafınızda birçok hayvanların yavruladığını görmüşsünüzdür. Veya i̇zlemişsinizdir. Bir koyun yavruluyor, bir inek uzağılıyor. Doğan yavru aynı eş cinslerinin yaptığı hareketi hemen yapmaya başlıyor. Bir terbiyeden, bir süreçten ne yapmıyor? Geçim. Ama insan olun Allah Azze ve Celle belli evrelerden geçirmiştir kardeşlerim. Kulluk da insan doğar doğmaz ne yapmıyor? Mükemmel kılınımlıdır. İlk başta mükemmel olduğu nedir? İcbari kulluktur. Daha sonra da ittiyari kulluktur. İcbari kulluk dediğimiz yani Allah'ın bizi Azze ve Cenenin yarattığı bir fıtrat üzerine yiyeceğiz, içeceğiz, uyuyacağız, korkacağız, seveceğiz. Bu arada bizim sorumlu olduğumuz ilk yer neresi? Bir insan kolu olmasa ne derler? Kolsuzun ol. Saç döküktür hemşerimim gibi ne derler? Saç döküktür kardeşimizin ol. Önemli mi? Be、evet. o. İşte herhangi bir uzmu vardır ama onu bir aşağılama olarak değil, bir lakabı olarak onda ne yapar? Devam eder. Ama her şeyi sağlam, güzel, yakışıklı, fakat onun aklı yok. Kim değer verir? Hiç kimse ona ne yapmaz, değer vermez. İşte insan olunun da buluğa erene kadar ilk sorumlu olduğu şey nedir? Akıldır. Akıl. Sorumluluk melekleri gelişe gelişe gelişe buru çağına gelene kadar onu ne yapar götürür. Buraya kadar insan yaptığında sorumludur değildir. Kişilere karşı sorumlu olabilir yaptığında ama Allah indinde iyilik sevap cinsinden bir şey yaparsa verilir yazılır ama günah işte senedir sorumludur değildir. Ta ki buruğa erdiğinde erkekse. Kaç yaşında erer? 14 yaşında. Veyahut tüylenmişse. Kız çocuğu ise faiz gördüğünde ne yapmıştır? Bulağa ermiştir. Artık bundan sonra insanın neye muhatap olması gerekiyor? İhtiyari, yani dininden gelen emir ve neyilere muhataplı. Artık aklın görevi ne oldu? Gelen vahiy teslim olmak zorundadır. Akıl vahiy teslim olmuyorsa, direniyorsa, Allah Azze ve Celle'nin Kitabında Necip Suresinde dediği gibi o nefsinin, havasının ilahindenini görmedi. Ne yapıyor? Akıl üstündür diye direterek vahilden akli ne yapıyor? Karşı karşıya geliyor. Halbuki akım vahiy tabi olduğu müddetçe akalıdır. bugün arkadaşlarla kendi aramızda münazara ediyor, boşa geçmesin diye. Ak buyurun, Kur'an'da eşek kelimesinin geçtiği yerleri söylüyor. Dördünü getirdiler. Birini arkadaş diyor ki, bir tanesi onlardı, esferi sahibi onların eşiklerinden de aşağıda tırtıyor.、Yani、onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan da aşağı beşinciyi bulamayınca ben oraya gidiyor. Ayette. Onlar hayvanlar gibidir. Doğru. Ama Allah Azze ve Celle devam ediyor, onlar hayvanlardan da aşağıdır. Eğer bir akıl Rabb'ı bulamıyorsa,、yani、ona kulluk ibadet yapamıyorsa, hayvanlardan da ne yapıyor, aşağıdadır diyor. Niye? Bir ineğin sütünü saldığınızda, etini aldığınızda, velhamın ücretini diyor mu? Veyahut bana saman vermezsen sana bunu vermem diyor mu? Yok.、Onun hilkatı, yaratılışı onun üzerine Allah yaratılan her şeyi insanın evine vermiş. Sadece teşekkür ediyor, isteyin diyor.、E, teşekkür istiyor, ibadet istiyor, başka bir şey değil.、E, kıyametten sahneye baktığımızda ey kulum diyor, kazandığın her şeyin ayeti kerimede. Eşlerini, çocuklarını ver de bu düştüğün müşkul durumdan kurtul desek, verir misin? O her şeyini bağışlardır. Biz sen de bunu da istemeyiz. Biz sen de sadece bana ibadet et. Yani şükür de sırf dönme deneyim diyor. Ve o orada ne yapıyor? O müşkülatını verse de kurtulamıyor. Çünkü o imtihanın yanında. Demek ki akıl vahiyle muhatap olduğunda vahiye tabi olmak zorunda. Peki kardeşlerim. Burada duralım. Şöyle yaşadığımız topluma gelelim. İslam dinini ne dini derler、akıl、yaşadığımız dini. toplumda? Akıl dini. Akıl dinidir, mantık dinidir, aklı ve mantığa uyması、evet. gerekir. Peki Allah'ın size <gülüyor> ve Celâl'in kitabında gelen bir ayetikerimede sen diyor din nedir, iman nedir bilmezsin. Biz sana öğrettik, sen öğrendin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet gelene kadar kişiliğine baktığımızda zirvede olan bir kişiliği var değil mi? Bütün fıtri hasletlerinde hiçbir meselesinde ne bir yalana ne bir hileye herhangi bir kandırmaya hiçbir şekilde ne yapmamış gitmemiş ve insanların içinde akıl danışılan Muhammed'in emin durumuna ne yapmış gelmiş. Buna rağmen Allah Azze ve Celle bu sana yetmiyordur. biz sana öğrettik, sen de ne yaptın? Öğrendin. Yani İslam dini akıl değil, neymiş?、Yok. Vahiy dinidir, nakil dinidir. Senin aklın gelen nakle. Anlamaya yorduğunda bu sana ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Peki İslam dini nakil dini değil de akıl dini desek ne olur? Herkes tarafısına göre yöneliyor. Demokrasi olur, layıklık olur, kemalizm olur, cumhuriyet olur, sosyalizm olur, olur da olur. Doğru mu? Ama vahiy dini dedik mi bunun adı İslam'dır. Senin adında Müslüman olur. Başka bir ismle sıfatlan sen ne yapmazsın? Sıfatlanmazsın. Dünyanın neresine gidersen git selamun aleyküm dediğimiz seni muhakkak bir Müslüman aleyküm selam. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyorum. Merhaba, selam. Anlığa zıralım. Çünkü İslam'da ne vardır? Ümmetçilik vardır. Rengin, dilim, ırkın ne olursan, hangi konumda olursan, olsaydı ne yapar? Kuşatıcıdır. Çünkü bizim beş vakit namazımız ilk gibi aynı sırada Allah'ın huzuruna ayaklar, dizler, omuzlar birleşerek ne yaparız? Durulur. İşte fıtrat üzerine yaratılan insan fıtratını bozmadığı müddetçe Rabb'in çok rahatlıkla alır. Ama hadis-i şerife dikbeti derseniz ana baba neyse çocuğunu da ne yapar? Öyle yetiştirir diyor. Şimdi bakın yaşamış olduğumuz toplumda iki tane etnik grup seçelim. Alevi var mı? Var. Bütün ne var mı?、Hı. Var. Benim için inanan küfreden var. Allah kitabını ikiye ayırıyor. Ama bizim toplumumuzdaki bu ikiye alalım. Sünni denilen bir ailenin çocuğu olsa ne olarak yetiştirmek ister? Sünni olarak. Alevi istemiyor. Onun inancından istemez. Alevi ise aile ne yapar? Doğan çocuğunu da aynı istemiyor. Aynı hadiste Yahudi ise yabit olmasını Hristiyansa Hristiyan Mecinsi ise Mecinsi. Yani Allah Azze ve Celle de Arap suresinin 172 ve 173. ayetlerinde dediği gibi Allah Adem'in suudünden cihamete kadar gelecek bütün ruhları çıkar ve onlardan bir ahit almaktur. Ne diyor? Ben sizin yaptınız değil. Hani hocalarını cami de öğretirler. Ya, ne zamandan beri okumazsın? Garibeler. Hani garibeler şeyit ne yapıyor? Ya, i̇şte bu ayeti kelime de. Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil mi? Oradaki bütün ruhlar ki kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar evet diyor. Sen bizim Rabbimizsin. Ayet burada bitiyor mu kardeşler?、Hayır. Bitmiyor. Devam ediyor. Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyorum. Veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlar ahdi bozdular. Onlara azap etmen hasebiyle bize de azap et bana da azap etme demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu vakayı ne yaptık? Şahitler kıldık. Yani bu neyi gösteriyor? İcbari kullukta senin tabi olduğun anan baban olabilir. Ama mükellef olduktan sonra sana ulaşan her şeyden artık sorulur. Ne alevliği, ne sağlığı, ne solucuğu, ne şu cüyü bu cüyü hiçbir zaman mazeret ne yapamıyorsun artık, getiremez duruma geliyorsun çünkü artık vahiy tabi. Hatta kitabehli ile gelen has bir ifade de Müslümanın naklediği iman bağında Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yahudilerden veya Hıristiyanlardan veya her ikisinden. ''Benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürsen doğrusu bu kişi güzel ölmüştür'' diyorlar. Neden böyle diyor kardeşlerim? Çünkü İncil'de de, Tevrat'ta da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları var. Ve onlar Allah Resulü'nün öz çocukları gibi ne yapıyor? Tanıyan bir insanlar, ismini duysa tabi olmasa şekil üzerinde diyorlar. Ama bizim böyle bir durum yok. Çünkü Ayetli kerime de Allah hiçbir karnu uyarıcı göndermeden azab edici değildir. İnsan bilmedinden neden bilmiyor diye sorulmaz ama insana ne yapılır öğretilir. Bilgi ise doğru bilgi insana gelmesi gerekir. Aynen Enfaat Suresinin 43. ayetine okursanız Allah Azze ve Celle diyor ki iman edin ama. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Yani senin iman etmen benim ilahlığımı şeyini artırmaz, küfür etmen de eksenler. Ama iman eden de, küfür eden de ne yaksın? Açık delillerden sonra iman etsin. Yani bilerek, küfür edecekse, bilerek ne yapsın? Küfür etsin. Bu bizim için çok önemli bir ayet-i kerime kardeşlerim. Demek ki, Dinini yapan, dinini yaşayan insanın bilerek yapması gerekiyor. Bilmeden yapılan bir ibadetle, bilerek yapılan ibadetin sebap aynı mıdır? Eğer bir insan yapmadan önce bir ameli öğrenirse, mesela bazı arkadaşlara sordum hacca giden, Allah hacılar bundan borç alsın. Hangisini yaptındı? Allah onu rabırmış, hatta 20 raha harcamış. Hacı gittim geldim diyor. Hacın kısımları var. Hacı kral, hacı temetli, hacı ifrat değil mi? Yaptığı hacı ne hacı olduğunun şeyinde değil, farkında değil. Ulan yirmi lira veriyor mu? Yirmi dakika otur da şu hacı bir öğret ya. Bir bilerek yap.、Yani、bilerek yaptığım bir ibadet de、yani、rastgele yaptığım bir ibadet aynı değil ki. Ama aynı şahsa bakın Hoş geldiniz. Aynı şansa bakın, bir futbolcunun ismini, bir antrenörün ismini, bir arabanın markasını, kilometrede bir kazın ne kadar götüreceğini hepsinin hesabını biliyor. Aynı bir susamdan kaç gram yağ çıkacak biliyor. Belki hacda gitmeyecek de gitmedi demesi falan gitti. Ben aşağıda mı galip? Bunu da demek istemiyorum ama hac ibadeti ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin haccı mevruksa anasından doğduğu gibi、e, ne yapar? Tertemiz kılardır. Bilerek yapıldığında ibadet insanı ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Ama bir de beddua var haçta biliyor musunuz? Kim hacca gider de hacca mevru olmazsa burnu yerde sütsün, burnu yerde sütsün, burnu yerde sütsün. Kim diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. yani gittiğinde mecbursun sen o hacı mevruf'un ver, mecbursun ve bilerek yaparsan işte yapılan ibadetlerde de tombaladan çıkar gibi yapmayacak çünkü ibadetin kabulünde iki tane esas var kardeşlerim birisi niye geldiniz buraya bilmiyorum Allah'ın、evet. Allah'ın Yani ilk soruda Allah için yapılan bir ibadetle soru sorulduğunda Allah için sözü geliyorsa bu bir iki şart yerine ne yapmış? Gelmiştir. Aynen namaz meselesinde olduğu gibi İmam Bukhariye ve İmam Malik muadda'da naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu Mekke'de Kabe'nin orada Cibril geldi. Bana üç gün namazı talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız Öylece namaz kılın diyerek tek bir de selamı kadar namazı ne yapıyor? Öyle. Bir kardeşiniz namaz kırıyor, biri de onu izliyor. O aklı dikkatleri çekti bazı hareketler. Geliyor dikiliyor, çoruyor. Nasıl namaz kırıyor? Büyük Peygamber Aleyhisselam nasıl kılmışsa öyle kılıyorum. Bu nasıl cevap? Güzel cevap. Öbürüne geliyor. Ben ne gibi kılıyorum? Ona göre ters geldi şimdi. Faklılık geldi. Ben yaptığım amelinin delilini biliyorum. Allah Resulü böyle kalmış. Buhari deniz, Müslüller deniz deneseydi deliller geliyordu. Sen, adam kaşımaya başlıyor. Ben bunu bir hocaya sorayım, müftüye sorayım falan. Kime sorarsan sor. İlimle, bilgiyle yapmadığın bir amel, yaptığın amelin tersine veya farklılığına rastlayana kadar güçlendiriyor. Rastladığımı bir müşkürat başlıyor. Bir yerde terslik var. Benimkimi doğru, on ikimi doğru. On ikimi yanlış, benimkimi yanlış ölçmeye gidiyor. Ama ölçüp insanlara gidersin. Düzelir mi? Onun kantarı farklı tartar. On iki farklı. Ama iktiraf ettiğiniz bir meseleyi Allah'a ve Resulullah'a götürürseniz ki Allah'ın emri Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin aklınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor ve ihtilaf orada ne yapılır? Rahatlıkla çözülür. Ama insanlara gittiğinde katmerleşerek ne yapar? İhtilaf tamamen belki ayrılığa, belki tamamen iftiraka ve cemaatlara ne yapar? Çekilip gider ve、yani、bu kadar cemaatin çıkmasına sebep Allah'ın naslarıdır. Doğru mu? Allah Azze ve Celle bir olun, beraber olun, cemaat olun, ayrılmayın. gücünüz kırılır diyorsa ihtilaf mı rahmet ittifak mı rahmet hangisi ittifak ümmetin ihtilafı rahmet mi zulmeden hangisi zulmeden olur mu canım ümmetin ihtilafı rahmet diğer insanlara diyebiliyoruz ama zayıf bir şey aslında müşkurların içinden çıkamadıkları için büzülüyor. Allah Azze ve Celle Kitabında bölünmeyin, parçalanmayın derken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birlik ve beraberliğe dikkat ederken, bir namazda bile safların düzgünlüğü namazın tamamından dersen. Namazda ben sizi arkamdan da görüyorum. Topukları birleştirin, omuzları birleştirin. saflarınızın arasında boşluk bırakmayın veyahut safların arkasında tek başına namaz kılmayın.、Ki、bir namazda bu kadar dikkat ediyorsa veyahut namazda saflar dağınıksa o günlerin kalpleri de birbirine dağınıktır. Kalplerinde huzurun, huşunun, ihlasın, eserini göremezsiniz.、Diyor. Bakın bir namazdaki düzgünlük insanın kalbine, ameline kadar ne yapıyor? Yansıyor. Yansıyor. Veya Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas bir gün mezide geliyor adamın namaz kılarken böyle baktığını orasını burasını kaşırdığını görünce bunun diyor kalbinde arkadaşımızı göstermeyin iklas iman samiyyet olsaydı namazına da yansır diyor. Bizim zamanımızda diyor biz Kible Cihet、şey, Sezde Cihetinden ileriye kafamızı ne yapmazdık? Kaldırmazdık. Ve çarşıya gittiğimizde herkesten alışveriş yapardık diyor. Ama diyor orada ihlaslı bir namaz kılan birini gösteriyor. Falan oğullarından başka artık alışveriş yapacak kimse kalmadı.、Diyor. Bakın bir namazın düzgünlüğü, insanın her şeyine birden ne yapabiliyor? Sirayet edebiliyor. Dikkat etmemesi ticaretinden tut. Her şeyini ne yapıyor? İçine alıyor. Onun için yapılan her ibadetin kabulünde Birincisi Allah için olacak, ikincisi de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ne yapacak?、E, tabi olacak. Eğer bunlar olmuyorsa, müşkünatları, yanlışları halletmek mümkün değildir kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle, Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah ummanlar için, ahirete zikredenler için en güzel örnek, en güzel numara kim diyor? s-salatu vesselam. Peki bugün o örneği inanan insanlar tanıyor mu? Ondan gelen sözleri hayatına geçiriyor mu? Ondan din adına gelen ifadeler biliniyor mu? Yoksa başkalarının isimleri sözleri mi ön plana çıkmış? Herhangi bir meselede itiraf edildiğinde yani şurada bir mesele var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda birşey demiş, şurada da birileri birşey demiş, hangi söz tutulu hale geldi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişilerini. Bir başarısız sırada daha kolay yollar. Neden? Çünkü yani, insanlar yani, ilimden fit yoldaşınca... Fitnelik, fitnelik fit fit şey var.、Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da fitnelik fit fit var. Konumun dillerde sormak için farklı şeyler yapma başı böyle daha yoğun. O da mülkül ilim. Nesine ağızda doğru gidiyor. İlim bitti mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> i̇lim bitti mi? Ceder başla artık. Ve Zubrus suresinin 58. ayetini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabına izah ederken diyor ki, Peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılma düşünme. Sadece münakaşa ve cedde, bu kattı ikiliye neden olan bir bidatdır diyor. Vaiz kelimeyi okuyor. Diyor ki meğerin onların sana gelip de senin ilahınla hayırlı yoksa benim sız bunu ceder için söylerler ve onlar cederci bir kardındır diyor. Demek ki ilmin olduğu bir yerde cederin olması mümkün değil. İlimin bittiği yerde ceder başlar. Ve Sevandan gelen rivayette Allah kendisine razı olsun. Allah diyor hangi kavme azab edecek, onlardan amel alır. Herkesin bıktıktıktıktıktıktı konuşduğunu görürsün. Yani cedet ettiğini görürsün. Ama sahabeye bakın, Allah onlardan razı olsun. Hadis rivayet eden sahabelere bakın, sayılarına bakın. Belki buradaki kardeşlerin bir çoğunun hafızasında sahabedeki bilgiden daha fazla hadis var. Üç bilen var, beş bilen var, on bilen var, yüz bilen ama aramızda belki beş bin, on bin hadis ezberleyen vardır değil mi? Gayet mümkün. Çünkü elimizde bugün kitaplar var, bilgisayarlar var değil mi? Birçok şeyler var ama onlarda birçok uğraş var, iş vardı, güç vardı, o kadar belli tutamıyorlardı ama bugün biz çok rahatlıkla yapıyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark, onlar öğrendiğine amel ediyor. Biz ise öğrendiğimizi nakletmeyi seviyoruz, amel etmeyi sevmiyoruz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın İmam Nesai'nin bugün de nakletildi bu kardeşlere. Kitab-ı İman'da naklettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazdayken ayakkabılarını çıkarıp sahabe oluyor. Sahabe sanki konu tanmış gibi onlar da çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra ashabına soruyordu. Neden çıkarttınız? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü vahiy geldi. Bir an olsun tehir etmeyelim deyip hemen ne yaptık icabet ettik. Allah onların imanını, iştiyatını bize de nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ayakkabının altında necaset varmış. Cibril gelip bunu bana haber verdi. Ben de onları onun için çıkarttım. Siz Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edin. Onlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Siz ayakkabılarınızla, meslerinizle ne yapın? Namaz kılın. İyi ama yallahın Resulü necaset var. Medine'nin işte çarşısasında develer çok o zamanlar. Onların işte bıraktığı şeylerden birçok şey bulaşıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkmıyor. toprağı yani köylesi yoktur. Toprak da temiz değişiktir diyor. Oraya sürtersin. Bu da bunun neyi olur? Kefaret olur. Bunu kim anlatıyor? Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün ayakkabıyla ben bir camiye girsem tertemiz olsa altı dağılır. Bağ namazı kıldırırlar mı? Kıldırırlar mı? Kıldırma da söylüyor. Çok yadırlar var. Bir gün Urfa'da namaz kılıyor. Çok sıcak, kolları açık, başıma da bir şey almamışım. Adam önüme geçti. Şuna bak, hem kollar kısa, hem kafa açık. Böyle namaz mıdır bunu? Söyle söyle gitti. Adamı yakalasın, sorsan. Haram mı? Ya bunun böyle yapılmayacağına bir delinin var mı? Yok. Ama böyle görmüş, o gördüğünü din edilmiş ve seni de ne yapıyor? Yargılama yoluna gidiyor. Halbuki dinde ölçü olan nedir peygamberin sünnetidir. Bir gün Ali sallallahu aleyhi ve sallam asabına nasihat ederken öyle günler gelecek ki bir çok karanlık günler gelecek, çok kargaşa günleri olacak. Sünnetle bidat yer değiştirecek ve bir insan bidatı reddedip sünneti hayatına geçirdiğinde Vay dinden bir şeyi reddediyor diye saldıracaklar diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam devam ediyor İslam bir kov olacak, bir ateş olacak diyor. Ne mutlu onu elinde tutanlar diyor. Ve o gün diyor kim Sünneti savunur, Vidadı reddeder ve saldıranların saldırılarına habrederse, yani Allah'tan ejrini beklerse. sizden elli tanenizin ecdi kadar ecir vardır.、Diyor. Ve susuyor. Allah onlardan razı olsun. Sahabe tacib edin. Ey Allah'ın Resulü, o günkü elli kişinin ameli, yani sevabı kadar ecir var. Hayır diyor. Sizden de ashabını göstererek elli tanenizin ecdi kadar ecir vardır. Mükafat bu kadar büyükse, demek ki Yapılacak amel de neymiş? Bu kadar büyük ve bu kadar önemliymiş. Ve saldırı da demek ki gerçekten çekin olacakmış. Çünkü elini sahabeden bahsediliyor. Az değil. Allah hepimize kayıbı versin, anlayış versin, ilim versin ve bunu yaşayan, yaşatan sanımlı kullardan eylesin. İstanbul'da bir parola var kardeşlerim. İlim sonra amel どうして Sabredeceğim, o elin tane, sağ elin encle gibi. Ne yapacağım? Encir alırım. Ama burada değil. Orda. <gülüyor> Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan neylesin? İşte ihtiyarik oluk dediğimizde, yani seçme hakkına sahip olduğunda, artık hakkı seçeceksin. Batılı değil. Ve akıp gelen vahiy tabi olacaksın. Tabi olmadığı noktada sıkıntı var. Mesela düşünün, işte kurbandı, oruçtu farz olanlar. Senede nedir? Bir aydır veya bir gündür değil mi? Zilhik çayında veya Ramazan ayında. Şimdi insan senede bir ayda yattığı bir ameli on bir ay geçince biraz bilgileri zayıflayabiliyor veya gevşeyebiliyor değil mi? Olmaması gerekir ama insan en azından bir unutabilir. Ramazan ayı neyle başlar? Duvara yapışan, imsaki eyleyle ilerler. Neyle başla? İla ile başla. Takvim ile başlıyor. İla ile başlaması başla. gerekiyor, takvim ile başlayıp. Oğlum canım bugün o kadar çağdaş ki rasetanelerimiz var, gözleniyor. Yani çağ dışında mı yaşıyoruz böyle ilanatlar? O kadar kolaylıklar var. Adam bastırıyor hiçbir şeyi. Ki ben de takvim yaptım 36 yıllık, ömür boyu gidecek ki takvim ne olurdu biliyordum. Sistemi biliyordum. yattığımda ben bayram günlerine hep Allahu Alem diye yazdım. Ve oraya da yazdım. O yaprak takdumlerine. Hilali gök oruçtur. Hilali gök bayram. Şayet hava bulup da olursa otuza tamamlandı. Nereden getirdim ben bunu? Şünnet. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam ne yapıyor? Böyle diyor. Bu sene kurban meselesinde insanlar ihtilafa düştü mü? Düştü. Nereye gittiler halk çaresi için? Diyanete. E adam marketten alışveriş yapıyorsa markete gidiyor, marketini değiştirir mi? Oraya alışmış, o yolu biliyor, başta önü bitmiyor ki. Nereye gidiyor bizimkiler? Mesela Mehmet Görmez, ben 20 senedir arkadaşım, tanıyorum. Oraya oturanla Mehmet Görmez, oturmayan Mehmet Görmez aynı değildir. Oraya oturmadan farklıydı. Oradaki değerleri, yapılan işleri eleştiren birisiydi. Oturduğunda tamamen o pozisyona düştüğü gibi daha beter duruma düştü.